Efendim yeni bir programla tekrar huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine bir kitap sever konuğumla yaklaşık olarak bir saat sizlerle birlikte olacağız. Bu haftaki konuğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Sayın İhsan Fazloğlu Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz her hafta bir konuğumuzla kitap ekseninde bir sohbet yapıyoruz. Amacımız İzleyenlerimizin kitaba olan dikkatini toplamak, kitaba dikkatlerini kitaba toplamak ve Türk kültürüne hizmet vermiş hocalarımıza bunu yapıyoruz. İnşallah bu hafta da sizin de e, kitap üzerine, işte sizin İnşallah. çalışmalarınız üzerine bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii biz sizi tanıyoruz ama e, izleyenlerimiz de sizi tanısın istiyoruz. Her ne kadar konuklarımız bundan içtinap de yani A kısaca bize kendini tanıtırsanız hocam İstinaptan çok edep problemi evet. tabi. Benim adım İhsan Fazlıoğlu 1966 doğumluyum. Trabzon ofluyum. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi felsefeminde öğretim Üyeliği yapıyorum. Daha çok felsefe bilim tarihi dediğimiz alanda uğraşıyorum. Özellikle bu ...felsefi bilim tarihinin İslam ve Osmanlı dönemindeki serüvenini inceliyorum. Özellikle de matematik bilimleri dediğimiz... E, ...aritmetik, geometri, optik, mekanik gibi matematik bilimlerin... ...nasıl geliştiğini, hangi tür eserlerin kaleme alandığını, nasıl kullanıldığını... ...bunları özellikle e, yazma eserlere dayanarak inceliyorum. Bunlar ilgili dersler veriyoruz, yayınlar yapıyoruz... ...bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz diyebiliriz kısaca. Evet. Yazma hocam siz özellikle yazma eserler konusunda... ...bayağı ciddi bir çalışma yaptınız. İsterseniz biraz yazma eserlerden bahsedelim. Yani ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi her e, bilim adamının... E, ...çalıştığı konuyla alakalı olarak nesneleri vardır. Hı -hı. Peki, bir fizikçinin kendi has bir nesnesi vardır, laboratuvara gider... ...o nesneleri kullanarak çalışır. Bir, astronom gökyüzüne bakmak zorundadır. Masa başında oturarak astronomi yapılmaz... ...bizim çalıştığımız alanın nesneleri yazma kaynaklar. Bunlar matbaa olmadığına göre. Hı hı. Çünkü bizim kültürümüz bir yazma kültürü. Ee, o dönemde matbaa olmadığından dolayı... insanlar eserlerini yazma olarak e, ortaya koymuşlar. Nesne alanımız bu olduğu için ister istemez... ...o eserlere e, yöneliyoruz. Dünyanın çeşitli kütüphanelerinde... ...Japonya'dan tutun Amerika'ya kadar... ...İngiltere'den tutun hı hı. E, Güney Afrika'ya kadar... ...pek çok e, coğrafyada yazma kütüphaneleri var... Oradaki daha çok tabii ben uğraştığım alan e, akli ilimler, fen bilimleri, felsefe, kelamlı ise bu sahadaki yazmaları e, dikkat alarak çalışıyoruz. Peki yazmaların belli bir yere toplandığı ülkeler var mı hocam yoksa hani yoğunlukta olduğu? Yoğun ve seyrelme olarak e, söyleyebiliriz. İran, Türkiye özellikle iki ana merkezdir. Hı hı. E, orta Asya ülkelerinde tam ne var pek bilmiyoruz ama Rusya'da işte, St. Petersburg'da, Petersburg'da vardır. Ya. Avrupa'da Paris, Berlin, Londra yazma kütüphaneleri oradaki genel kütüphane içerisinde olmakla birlikte çok önemlidir. Amerika'da Princeton, Harvard ve benzer üniversitelerde. Düşünün Güney Afrika'da 4000'e yakın yazma olan kütüphane var. Bir Osmanlı elçisi devlet yıkıldıktan sonra Ermeni asıldı. ...oraya yerleşiyor ve kütüphanesiyle birlikte. Yani hemen hemen her yerde yazma eser bulabiliyorsunuz. Ya bu şekilde mi gitmiş hocam kitaplar? Ben hep merak ederim. İngiltere'de, Rusya'da ne işi var bizim yazma eserlerimizin? Şimdi şöyle düşünün. Ben diyelim ki İngiltere'ye gittim. Bir e, sempozyuma katıldım. Gelirken eser alıp getiriyorum. Bin yıl sonra e, artık e Buka geçiyoruz. e -kit <gülüyor> Kitaba <gülüyor> geçiyoruz. Bu kitaplar antika olacak. Ve İngilizler diyecekler ki ya... ...İsan Fazloğlu gelip bu kitapları alıp Türkiye getirmiş. Orada müzede duruyor diyecek. Şimdi yazma eserler bizde, hep şöyle zannedilir, e, yabancılar geldi toplayıp götürdü, hayır öyle değil. 1900'lere kadar yazma eserler pazarda zaten, isteyen hmm. satın alabilir, bir sorun yok e, kullanımda. Dolayısıyla yabancı insanlar... E, Muhafaza adamı, etmişler. ...gelip almışlar, takip etmişler, Ö, işte hem bunun sanat tarafı var hem ilim tarafı var. E, satın almışlar, özellikle yazma eserler değerden düştükten sonra müze, bir müzelik hale geldikten sonra para eder hale geldiği için insanlar büyük para vererek bunları almışlar. yani Yoksa burada illa bir art niyet ya da batılların bu eseri toplamak için özel bir gayret gösterdiği şekilde düşünmemek lazım. Tabii yazma eserlerde şöyle bir durum da var hocam. Mesela bir eser yazılmış. Fakat bunu filan şahıs istinsa ediyor. Evet. Fakat ilaveler yapabiliyor. kenar olsun Çünkü, haşiyeler. Tabii şimdi mat bu eser fabrikasyondur. Evet bir eserden bin tane basarsanız, iki bin tane basarsınız, hepsi aynıdır. Ama yazma eserin her bitiri bir nevi şahsına münasır bir Hı -hı. eserdir. Ne açıdan? Onun e, zahriyesi dediğimiz kayıt türleri, onun e, yazıldığı şehirden başka şehirlere göç etme serüveni, Hı -hı. okunması, ve temellük kayıtları, çok çeşitli kayıt türleri bakımından her yazma eserin kendine has bir tarihi vardır. E, e, ne diyelim buna? Şahsi manevisi vardır. Evet. Dolayısıyla e, bir konuda olsa bile mesela dedim ki Kadızade-i Rumi'nin astronomi kitabı Şerh-ül Mülakas fi 530'a yakın nüshası var bugün tespit edebildiğimiz daha da fazla olabilir. Her bir nüshası aslında ayrı bir eser muamelesi evet, evet. görmek zorunda. Evet içerik büyük oranda aynıdır ama kültür tarihi açısından, sanat tarihi açısından, eğitim tarihi açısından her nüshanın kendine has özellikleri var. Peki bu çalışmaların nihai hedefi nedir hocam? Tabii benim kişisel olarak ne hedefim var? Bütün bu çalışmaların bir kültür e, hı hı. ekseninde hedefi vardır. Amacımız şu, e, özellikle benim amacım e, Türklerin, e, Türk dediğimiz milletin geriye doğru Cumhuriyet, Osmanlı, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Oğuzlar çizgisinin e, entelektüel tarihe, bilim tarihine, felsefe tarihine e, yaptığı katkıyı eserler üzerinden hareket ederek... E, tespit etmeye çalışmak Hı -hı. ve bunun zihniyetini anlamak. Yani sadece ne yapıldığını tespit etmek değil, aynı zamanda niçin böyle yapıldığını. Hı -hı. Hangi soruları soruyorlardı bunlar? Hangi dertleri vardı? Hangi kaygıları vardı? Nasıl yanıtlar üretiyorlardı, cevapları? Bunu tespit etmek. Önlü evet, e, amacım bu. Şu anda var mı hocam bu çalışmalar? Doğrusu elde ettiğiniz veriler mesela. Elbette. Yani veriler e, bitmez. Birkaç tane. <gülüyor> Şu anda özellikle çalıştığım konuyu mesela e, dikkatinize sunmak isterim. Özellikle e, bir yıldır e, İslam medeniyetinde e, bilim adamlarının düşüncelerin geliştirdiği matematik modeller ve bu modellerin doğayı, doğanın bilgisini elde etmekte nasıl kullanıldığı, bunun e, bizim felsefediliğiyle varlık anlamı nedir? Bu nesnelerin, matematik modellerin ve bunları e, dayandığı nesnelerin değeri nedir? Ve buna dayanarak üretilen bilginin değeri nedir? Bunlar üzerine çalışıyorum. Hı hı. Özellikle astronomi biliminin e, verilerini kullanarak, mesela son yaptığım <gülüyor> bir çalışma Molla Hüsrev üzerine. Molla Hüsrev biliyorsunuz, Fatih dönümde yaşamış, Fatih'in e, zamanımızın Ebu Hanifesi dediği bir fakirtir. Ama bir astronomi kitabı da var. Ve bu astronomi kitabında Bugün modern bilim felsefesinde tartışılan konulara benzer, onları andıran tartışmaları o dönemde yaptığını görüyoruz. Yani e, matematik model neticede bir insani inşadır. Bu insani zihni inşanın gerçekliği, hı hı. doğayı nasıl tasvir ettiğini, nasıl temsil ettiğini, bunun bilgisi, bunun kontrolünün ne anlama geldi? Çünkü o bilgiyi bir de kontrol etmek zorundasınız. Bunları mesela... E, <gülüyor> Yakın zamanda uğraştığım konular olarak sevebilirim. Bu konuyla ilgili bir soru var. Ama öncesinde bir soru da aklıma geldi. Şimdi bizde bilim diyelim işte Molla Hüsrev dediniz. Fakih astronomi biliyor. İşte diğer ilimleri biliyor. Evet. Ama bugün ilim dallara cüzlere ayrıldı. Yani ki eskiden bir taneydi ve bütün ilimlerden bilirlerdi bilenler. Onu da kendine göre dereceleri var. İşte alim var. Hı. Allame var muhakkık var, müdekkik var, yedi tül sahibi olmak var. Onun hepsinin tabirleri var. E, tarihte hemen hemen bütün bilimleri bilen insanlar var. Biz bunlara, işte latincesi doktora universalis, tümeli bilen, işte biz de allame, hem nakli hem aklimleri bilen diyoruz. Ama uzmanlık da var. Bunda, e, bu çok modern bir şey değil. Ancak, ancak, hangi tür ilim, bilgi, türüyle uğraşırsanız uğraşınız bütün o bilgi eğitiminden önce size nasıl diyelim bugünkü modern tabirle bir düşünce metodolojisi veriliyor. Hı hı. Yani siz ister tabip olun. Mesela şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Amerika'da biliyorsunuz tıp fakültesine gitmeden önce üniversitede bir bölüm bitirmeniz lazım. Herhangi bölüm. Hukuk da böyledir. Hı hı. Bu Osmanlı'dan alınma bir uygulamadır. Osmanlılar'da alim olmadan tabip olamazsınız. Evet. Önce alim olacaksın sonra tabip olacaksın. Bunun gibi İster tabip olun, ister başka bir alanda uzman olun. Önce bir e, düşünme nedir? Nasıl düşünülür? E, kavramlar nasıl birbirine eklemlenir Kavramlar nasıl tanımlanır? Önermeler nasıl kurulur? E, ve çok ilginçtir bakın bizim geleneğimizde iki disiplin hangi sahada çalışırsa çalışın bilmeniz zorunlu olan iki disiplin var. Biri mantık, kavramlarla uğraşır. Evet. Biri geometri, niceliklerle uğraşır. Bugün problem zannediyorum zihinlerde, numerik olanla, sayısal olanla, hı hı. kavramsal olanın e, kesip ayrılmasıdır. Yani o belki soracağınız soru da bununla alakalı. Bilim ve ilim, klasik evet. ve kadim e, ayrışması. Mesela kavramların yaşı var. Kavramların ortaya çıktığı dönemler var. Bilim kavramı çok yeni bir kavramdır. Bugünkü anladığımız bilim kavramı, 1924'e gider. Daha dün. Hadi biraz daha zorlarsanız 1831'e gider. Evet. Newton bile kendini bilim adamı olarak görmez. Doğa filozofudur. Science anlamındaki bilim çok yenidir. Şimdi modern bilim ne yapar? Açıklar. Evreni bize açıklar. Evren nasıl çalışır? Bir tür nasıl sorusu üzerinden gider modern, modern bilim? Nasıl yağmur yağar? Ee, efendim, maddenin yapısı nasıl çalışır? Falan. Epistemoloji... Ee, yani modern bilimin epistemolojisi büyük oranda explanation dediğimiz açıklama hı hı. E, merkezlidir. <gülüyor> Klasik e, kadim bilim gelendeki bu sadece İslamla alakalı değil. Yunan'da da bu böyledir. Mezopotam'da da böyledir. Bizde de böyledir. Hint'te de böyledir. E, sadece açıklanmazlar. Aynı zamanda anlamaya çalışırlar. Understanding dediğimiz İngilizce'de. Hı hı. Yani explanation understanding. Yani onun anlamı ne? Doğru yüzden nasıl sorusu yedir, niçin sorusu da? Önem kazanır. Evet. Ee, klasik gelenekte hem nasıl var, ki buna teknik tabiriyle inni olan diyoruz. Evet. Hem de niçin var limmi diyoruz. Bu ikisinin birlikteliği, hakiki, gerçek bilgiyi verir. Modern e, gelenekte, bunu da kendine göre tabii gerekçeleri ve nedenleri var. Niçin sorusu, e, metafizik bir soru kabul edildiği için hı hı. E, kenarda tutulur. Hiçbir zaman anlama e, esası değildir. Anlamanın ne, nerededir? İnsan bilimlerinde, beşeri bilimlerde, tarihtedir, Efendim nedir? E, felsefededir ve benzeri hümanistik dediğimiz ya da beşeri bilimler dediğimiz ya da mani, manevi bilimler dediğimiz. Zaten manevi kelimesine dikkat edin. Nedir manevi? Manadan gelen. Evet. Anlam dünyası, insanın anlam dünyasını inceleyen bilim dalları. <gülüyor> klasik gelenekte bunlar iç içeydi. Bugün bunlar ayrıştı. Dediğim gibi bunlar avantajları var, dezavantajları var ama klasik e, gelenekte en özellik e, bu ikisinin birlikte olması Dolayısıyla e, insan bir alemin, bir bilginin e, insan merkezli olaylara bakabilmesi insanı tırnak içine alamama e, ya da insanı e, üzerine çizerek e, düşünme imkanı yoktu klasik gerekte bir bilim adamı Evet yani şöyle bir sıralama yapabilir mi acaba? İşte ontoloji, epistemoloji ve mantık sıralamasında. Gelenekte mi? Evet. E, mantık. bilgisi. Şimdi bakın mantık, geometri ve dil. Hmm. Bu üçünü bilmeden e, hiçbir entelektüel faaliyete başlayamazsınız. Modern dönemde de bunlar önemlidir bakın. Modern dönemde matematik çok önemlidir. ...modern dönemde mantık özellikle 1860'lardan sonra önem kazanmıştır. Bir de dil bilimleri, evet. semantik, semiyoloji falan gibi kazanmıştır. Ama bu çok yenidir. Ee, mesela e, aydınlanma döneminden, e, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'na kadar... ...bunlar kuantum fiziği ortaya çıkıncaya kadar çok dikkate alınmıyordu. Sadece matematiksel olan, numerik olan, sayısal olan yeterliydi. İşte niceliğin egemenliği dedikleri hı hı. şey. Evet. Artık o değişti şüphesiz, özellikle kuantum fiziğiyle birlikte... Daha geniş bakıyorlar ama klasik genelik zaten bunu böyle görüyordu. Şeyden itibaren. Şimdi mantığı biraz burada açabilir İzleyenlerimizin daha iyi Mantık şudur. Şimdi nasıl ki biz bir dil konuşuyoruz değil mi? Hı hı. Mesela Türkçe. Türkçe gramer var. Türkçe cümle yapısı işte özne şurada olacak, yüklem burada olacak demiyor muyuz Arapçada nahiv diyoruz buna. Evet. Yani dilin kurallığını bize anlatıyor. Bu kurallığa göre konuştuk mu Türkçe konuşmuş oluyoruz. E bir de düşünmenin de bir nahvi var. düşünmenin de bir grameri var. Mantık düşüncenin grameridir. Tabii mantık nutuktan mantık gelir. gelir. İç nutuk yalnız. Şimdi nutuk iki ayrılır. Evet, i̇ç ve bil, dış. Evet. İç nutuğa düşünce diyoruz. Dış nutuğa dil diyoruz. İç ee, iç nutuk olmadan yani düşünmenin kendisi olmadan dil olmaz. Dil düşüncenin bir tezahürüdür. Evet. Düşüncenin başka tezahürleri de vardır. Hat sanatı da düşüncenin bir tezahürüdür. Müzik de düşüncenin bir tezahürüdür. Resim de düşüncenin bir tezahürüdür ama eee şey nedir o dil? düşüncenin başka bir te tecelli de diyebilirsiniz. Evet. Yani aklın düşüncenin tecellileri bunlar. E, dolayısıyla mantık biz düşüncenin grameri olarak buna İmam Gazali medarikül ukul aklın e, akletme biçimleri, idrak etme i̇drak tarzları edelim. adını veriyor. Ya da işte miyarun elim diyor. Bilginin ölçütleri, nizamı mizanı tartısı adını veriyor. Öyle bir eserdim iyali oğlum diye mesela. İyali var evet. mı nazar? Evet, tabii evet. İmam Gazali bu meseleyi en iyi. Ona da biraz sonra geleceğiz. Zekiden insanlardan İmam biri lazım. tabii. Geliriz. 10 evet. ee, saat konuşarak bunu çözeriz evet. bütün meseleleri bir soru vardı benim atladım. Şimdi matematik bilimlerinden bahsettik. Evet. Yani on, benim şöyle bir çağrışma yaptı zihnimde. Bizim mimari eserlerimizde bunun Osmanlı'da Yansımaları nasıldır, evet. var mıdır? Şimdi genelde şöyle düşünülür, Efendim, biz genelde bir e, vicdan medeniyetiyiz, evet. e, akıl fazla bizde e, işe e, katılmamıştır. E, mimar eserlerimizi de böyle bir e, usta çırak ilişki içerisinde öğrenerek yapıyoruz. E, Her kararı, bir, göz kararı. Herhangi, evet, herhangi bir niceliksel bir hesap hı hı hı. yok bu işte, bu doğru değil işte bu benim yazdığım uygulamalı geometrin tane giriş adlı kitapta gösteriyor Fatih Sultan Mehmet'e ithaf edilen bir eserdir. Tamamen pratik geometri dediğimiz ya da pratik de demeyelim uygulamalı geometri. Yani arazi ölçümünden tutun mimari eserlerin nasıl yapılacağına dair. Ki bu başlangıç aşamasında bir eserdir. Daha gelişmiş eserlerimiz var. Mesela Gıyasettin Cemşit el Miftah Miftar Hussab adlı eserinin dördüncü bölümü. Tamamen misaha yani uygulamalı geometri, gök nasıl yapılacağının nümerik sayısal hmm. analizini yapıyor. Ee, oradaki süslemelere varıncaya kadar ve bunun çeşitli formüllerini veriyor. Ee, bununla ilgili de bir e, Süleymaniye e, Külliyesi'nin inşa edilmesinin 5 dönümü dolayısıyla Kültür Ocağı Vakfı'nın düzenlediği bir sempozunda da bir tebliğ sunmuştum. Yani bir Osmanlı mimarinin, Mimar, mimar Sinan'ın mesela muhtemel matematik bilim arka planı nedir? Burada Enderun'da okutulan matematik kitaplarının tespitini yaptım kaynaklardan. Yani astronomide ne okuyorlardı? Nazari e, geometri ne okutuyorlar? Pratik geometri ne okutuyorlar? Mekanik, optik mesela. Akustik. Bunları sadece böyle vicdani olarak tespit etmiyorlar. Orada bir akli e, çaba var. Ve bunu zaten klasik kaynaklarda e, buluyorsunuz Yani bu bizim bir yorumumuz değil onu da söyleyeyim. Hı -hı. Klasik kaynaklarda insanlar zaten bunu bize anlatıyorlar. Bununla ilgili eserlerde yazıyorlar. Dolayısıyla matematik bilimler. Şunu bak çok açıkça söyleyeyim. Matematik bilimleri Müslümanlar daha önceki medeniyetlere göre farklı bir şekilde önemsiyorlar. Niçin? Çünkü dini emirlerin ve nehilerin daha dakik ve sahih e, olabilmesi için matematikten yararlanıyorlar. Değil. Mesela miras taksimi. Mesela namaz vakitlerinin tayini şöyle düşünüyor bir fakir. Cenabı ı Hakk'ın emrini ve nehini ben matematikle daha iyi algılıyorsam bu matematik öyle çok kurgusal bir şey değildir. Bunun e, bilgi açısından önemli bir değeri vardır. Ve matematiğin bu uygulama alanını e, genişletiyor. Ve yetenek ki matematiğin doğaya, tabiata, tatbikinin önünü açıyor. Daha dakik bilgi elde etmek. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela... Bu tür karşılaştırmalar bilim tarih açısından çok tehlikelidir. Ya, e, fakat bir e, örnek olması bakımından Yunanlılar ve Müslüman bilim adamlarını yan yana koyduğumuzda Yunanlılar doğadaki e, dakikliği fazla önemsemezler. Yani bir iki örnekten hareket ederek genelleme yaparlar. Ama e, Müslüman bilim adamları doğayı Cenab-ı Hakk'ın bir sunu, bir hı hı. sanat eseri olarak gördüğü için oradaki inceliği, dakikliği daha çok önemserler. Bunun için daha dakik ölçümler yaparlar. Mesela i̇bn Sina gibi Aristoteles geleneğine mensup olan bir filozof bile oturup daha dakik ölçüm yapabilecek astronomi aleti icat ediyor. Bunu daha önce göremezsiniz. Evet. i̇bn Sina'yı buna iten acaba ben Cenab-ı Hakk'ın yaratımı olan bu evrendeki incelikleri ki biliyorsunuz eserlerin girişlerinde böyle hı hı. hamdine salveleyi böyle yaparlar. Evet. Daha iyi tespit edebilir miyim? ...bunu matematik yoluyla yapmaya çalışıyorlar. İşte i̇bn Sina böyledir, Birun'u böyledir, Gıyasetin Cemşid Ali Kuşçu böyledir, Ali Kuşçu böyledir... ...bir sürü örnek verilebilir. Ee, buna uygun da eser yazıyorlar. Dolayısıyla matematik İslam dünyasında hem siyasi hem idari hem de dini meşruiyetin bir kaynağı olarak görülebilir. Bu çok evet. önemli. Mesela en son bir örnek vereyim. İmam Sarasi'nin mevsutunda e, Miras Taksimi bölümüne bakın İlmi Frans kısmı, ...cebir, tamamen cebir. Evet. Evet. Yani peki bu İslam tarihinde hocam medreselerin rolü nasıl abi? tabi evet. medrese neticede e, e, öğretim kurumları bir eğitim var bir öğretim hı hı. var biz bunu birbirinden ayırıyoruz eğitim e, eğmek terbiye e, doğan bir insanı e, yaşadığı kültürün normlarını kurallarını benimsetme öğretim ise e, o toplumun ürettiği bilgiyi Nesillere aktarmak. Şimdi medreseler hep genelde ne denir? Nizami Mülk, e, Alparslan zamanında bunları işte nizami medreselerini e, inşa et. Halbuki onları bir devlet politikası haline getirmişler. Medreseleri ilk kuranlar e, Karahanlılardır. Büyük oranda da bunu Budist hmm. dininin yayılımına karşı e, geliştiriyorlar. Ama daha sonra Selçuklar İslam dünyasındaki e, duruma bakarak medrese geleneğini merkeze Niçin? Çünkü Selçuklular İslam dünyasına girdiği zaman İslam dünyası siyasi olarak parçalanmış. Entelektüel olarak da parçalanmış. Önce siyasi birliği sağlıyor. Devlet fikrini hakiki anlamıyla devlet fikrini İslam dünyası Selçuklular tabi İran tecrübesinden ve kendi kadim tecrübelerinden faydalanarak getiriyorlar. Bu e, merkez çevre anlayışına göre inşa edilen devlet geleneğine e, entelektüel hayata da uyguluyorlar ve e, ortak bir akıl inşa edebilmek için ortak bir eğitim sisteminin, öğretim sisteminin hı hı. gerektiğini düşünüyorlar. Ve medreseler bizde bir eğitim kurumu olarak, bir öğretim kurumu olarak iki şey sağlıyor. Bir ortak bir dil inşa ediliyor. Ne demek bu? Nişabur'da okuyan bir öğrenciyle Tokat'ta okuyan bir öğrenci 3 aşağı 5 yukarı aynı dille e, bilgiyi tahsil ediyor. İkincisi bu ortak değil bir sürece ortak bir aklı hı hı. yaratıyor. Ve insanlar artık e, o dilin içerisinde ve ortak aklın içerisinde iş görmeye başlıyorlar. Medreselerin e, şeye kazandı İslam medeniyetinde kazandığı en önemli şey budur. Nitekim Selçuklulardan itibaren bakıyorsunuz İslam dünyasındaki entelektüel parçalanmışlık ve tartışma hı hı. gittikçe azalıyor. azalıyor. Çünkü tartışmaların çoğu lafsi. Ortak bir dil olmadığı için. Biz ona nizai lafsi deriz düşünce tarihinde yani hı. sözel tartışma aslında aynı şeyi söylüyorlar fakat sözel sözcükler farklı. Sözcükler farklı. Bu ortak dil bunu gideriyor ve İslam dünyasında bildiğimiz o yapılar ortaya çıkıyor. E, fıkıh mezhepleri azalıyor, itikadi mezhepleri azalıyor. Tartışmalar artık insanlar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Hı. Bir de tabii nesiller arası bilginin aktarılabilme mümkün kılıyor. Yani bir yatay hı hı. bir dikey. Nesiller de artık bu eğitim süreciyle o bilgi birikimini alıyorlar. Medreselerin bir de Türk tarihi için özel bir önemi var. Bunu da söylemek lazım. Nedir o? Oğuzları millet yapıyoruz evet, enteresan. Okuma yazma bilmeyen Ertuğrul Bey okuma yazma bilmez de biliyorsunuz. Bu büyük kütleyi bunu Nizami Mülk'ün siyaset görüyoruz. Bir Oğuz komutanı, Selçuklu komutanı geliyor diyor ki biz bu devleti kurduk ama hep İranları çalıştırıyorsunuz. Divanlarda, muhasebe kalemlerinde. Nerede Oğuzlar? Bunun için eğitim gerekir diyor. Oğuzlar okuma yazma bilmeyen bir topluluk? Matematikten anlamaz diyor. O zaman eğitelim bunları diyor. Bunun nizamını mümkü söylüyor. Bizi minnet yapan eğitim kurumları bize düşünmeyi, soru sormayı, fıkı, hukuk bilincini, dil bilincini öğreten kurumlardır medreseler. Tabi o uzun bir tarih süreci var. Hı hı. Şöyle bakmamak lazım. <gülüyor> Mükemmel bunlar belli bir dönem için çözüm olarak üretilmiş şeylerdir. Bir dönemin çözümleri başka bir dönem e, geri kalabilir ya da... Kravize e, edilmesi gerekir. E, tadil edilmediği için, evet. güncelleştirilmediği için problemler atabiliyor. Bu sorun değil. Bu geriye doğru bütün o sistemin kötü olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki medreseler 1840'a kadar... Ee, tam randımanlı istim üzerinde çalışmıştır. Bu Cevdet Paşa'nın bizatihi kendi ifadesidir. 1840'a kadar medreseler yürüyordu. Ondan sonra yürüdü fakat koşmadı. Yavaş yavaş yürüdü. Evet. Kadim dönemdeki e, ilmi algılayışla, modern dönemdeki ilmi algılayışla biraz farklı hocam Çünkü tamam. modern dönemde bilim diyelim, yani teknolojik sonuçları var. Direkt insanlar onu görebiliyorlar. Ama eskinin böyle bir beklentisi var mıydı yoksa? Şimdi bu eski yeni de çok ilginç bir tabirdir. Ne zaman? 1860'lardan 180 sonra. 1860'a kadar e, bilim ya da ilim, adı önemli değil, Arapça ilim, evet. Türkçe evet, bilim, evet. entelektüel bir faaliyettir efendim. Evet. Yani Nifton ben bir şey alet icat edeyim diye bilim yapmıyor. 1860'tan sonra bilim toplumsal sosyal bir faaliyet anına dönüşüyor. O da pastörün mikrobu keşfi ile alakalıdır. Hı hı. Mikrobun keşfi çünkü ölümleri azaltıyor. Özellikle kadın ölümlerini azaltıyor. Çünkü klasik dönemde en çok kadın ve çocuklar ölürdü. Kadın doğum esnasında en zayıf anı olduğu için kadınlar mikrobalık alıp gidiyorlar. Çok büyük ölüm vakaları var. Sosyal bir şey faaliyet alınıyor. Eskiden bilgi nedir? Tecrübe var. ...aletlerin kullanımı var. Tekne ne demek tekne? Teknolojideki tekne alet kullanımı demek. Bizde de onun adı işte fen. Evet. Ama modern dönemde artık tekne ile logos, teknoloji birleşiyorlar. Ve ilk defa bunu yapan da Edison denilen vatandaş. Bu lambayı icat ettiği söyleniyor. Teknoloji fabrikası kuruyor. Ve ilk defa tarihte bilim adamlarıyla matematikçilerle e, teknik elemanları bir araya getiriyor. Ondan önce teknik aletleri geliştiren de bilim adamları değil... Başka insanlar. Bakın size güzel bir örnek vereyim. Aklıma geldi. Dinleyicilerin de ilgisini çeken. Galileo teleskopu kullanıyor. Benim i̇lk defa teleskobu çeviriyor. Ay'a bakıyor. Aa ayda kraterler görüyor. Bu ilahi bir şey değil diyor falan. Ve bunu oradaki İtalya'daki üniversitedeki hocaları diyor ki gelin bakın. Bak ben ne buldum. Gitmiyorlar. Niye? Biz bunun modern kaynaklarda şöyle anlatıyoruz. Galileo dahiydi. Bu adamların kafası çalışmıyordu. İrrasyoneldiler. Tam tersi. O dönemde teleskop büyücülerin aletiydi. Üniversite profesörlerimiz dediler ki Galile, sen ne yapıyorsun? Biz rasyonel bir faaliyet yapıyoruz sen bunu büyücülükle dönüştürdün. Biz büyücü değiliz bakamayız diyor. Nasıl ikna ediyor Galileye halkı biliyor musunuz? Teleskoplarla Osmanlı ordusunun gelişini önceden size haber vereceğim bunu ciddiye alın diyor. Onun için ben bir yazımda dedim ki modern bilimin ortaya çıkmasının en önemli bir tanesi Türk korkusudur. Türkler tarihte bilim, entelektüel, şu falan yapmadı diyorlar ya. Aha size örnek. Evet. Belki de en büyük... Korkusu yaptım. Ee, Kepler'in astronomi çalışmaları büyük oranda Türkleri e, kaderini tespit edecek astronomi çalışması yapmak için geliştirilmiştir. Bunu ben söylemiyorum ki kitaplar söylüyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir örnektir. O açıdan <gülüyor> toparlarsak meseleyi e, klasik gelenekte, modern gelenekte, tabii sanayi devrimiyle... Devrimden sonraki hayatla sanayi devriminden sonraki hayatı birbirine ayırmak lazım. Kategoriler aynı değil. Evet. Çünkü ulaşım araçları değişiyor, iletişim araçları değişiyor, hız kavramı değişiyor, zaman kavramı değişiyor. Şuna benzer mi? Bakın güzel bir hikaye anlatayım size. Fıkra, bir Çin e, İngiliz e, beyefendisi Pekin'de oturuyormuş ya da Çin'in bir şehrinde. Bir Çinli bisikletine almış, yola çıkacak. Nereye gidiyorsun? Demiş. Şangay'a gidiyorum demiş. Kaç saat? Sekiz saat demiş. Bir trene bilsene demiş. Tren, tren yolu yapmış yeni. Niye demiş? 2 saatte gidiyor. Şimdi düşürmüş, düşmüş Ya güzel de ben 6 saat orada ne yapacağım? Şimdi 8 saat adam hayatını ona göre kurmuş. Evet. Buradan oraya 2 saatte gittin 6 saat boş. Al dön onu düşünemiyor çünkü kendini öyle kodlamış. Evet. Dolayısıyla hız kavramı gelişiyor. Yani sanayi devrimi ile sanayi devrimi sonrası kavramlarla öncesinde birbirine karıştırmamak lazım. Tarım toplumunun şartları farklı. Felsefe, bilim, düşünce, entelektüel faaliyet neticede üç aşağı beş yukarı belli bir zaman ve zemindeki kültürün fotoğrafıdır. Zaman, zemin değişince fotoğraf da değişecektir. <gülüyor> evet. O açıdan bunları mutlaklaştırmamak lazım ama belli bir dönemde çekilmiş fotoğrafı geriye de yansıtmamak lazım. Yani Osmanlılar da şu yok. Doğru Osmanlı bilgisayarları ne yapacağız şimdi üzülelim mi yani? Evet. Her döneme kendi ait şartları var. Evet. Siz hocam bir yerde de her kültür kendi gökyüzüne bakar diyorsunuz. Evet. İsterseniz bu bağlamda da biraz konuşalım. Tabii. Özellikle klasik geleneklerde e, biz şöyle aslında bu bunu şöyle başlamak lazım. Her nazar kendi manzarasını yaratır. İnsanların nazarından bağımsız bir manzara yoktur. Dayatamazsınız bunu. Yani ben bir manzara tespit ettim. Ama bu çok güzel bir manzara. Gel sen de bunu benimse diyemezsiniz. Benim nazarım başka bir manzara yaratacaktır. Bu bundan hareket ederek bunu bunu ben söylemiyorum. Bu cümle bizim bilim tarihinde kullandığımız evet. bir cümledir. Bunun en güzel örneği şudur bakın. Mezopotamyalılar 2000 yıl rasat yaptılar. Rasathaneleri evet, var. Planlarda rasathane zayıftır. İslam dünyasında dünya kadar rasathane var işte. Meraga var, Semerkant var, Şemmasiye var, Hind de var. Bu kadar rasat yaptılar. Bir tane güneş patlaması rasat etmediler. Bir tane yıldız oluşumu ...güneş lekesi rastlat etmediler. Niye? Kavramı yoktu, göremediler onu. Ama Çinler milattan önce, milattan önce... E, ...güneş patlaması rastlatı yaptılar. Niye? Çünkü onların da gökyüzü kavramı farklı olduğu için bakıp görüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani e, Kızıldereliler, İspanyolları gördüğü zaman... ...atın üstünde, atla insanı birbirinden ayıramıyorlar. Çünkü at yok Amerika'da o dönemde. Atı görmemiş yerinde, kavramı yok. O in, üzerindeki insan ata aynı canlı zannediyor. Onun için hep söylüyorum kavram hassasiyetini. Kavramlarımız, kullandığımız kavramlar bizim aklımızın cetvelleri gibidir. Teleskobu, mikroskobu gibidir. Gönyesi gibidir. Sahih bir kavram sistemimiz yoksa sahih bir manzara yapamayız. Fotoğraf makinesi gibi. Fotoğraf makinesi bozuksa siz manzaranız, resminiz de bozuk olur. Aklımızdaki kavramsal şamalar kötüyse, ise bozuksa, bulanıksa sahip olacağımız veri de Osmanlı tarihi, Türk tarihi, İslam tarihi neyse adamda o kadar bozuk bir şama var ki baktığı zaman göremiyor zaten. Zannediyor ki orası öyle. Halbuki orası öyle değil. Senin şaman öyle ya. Yani. Yani. Tabii senin bakışında problem var. Anladın mı? Yoksa manzara hep öyle orada durur. Yani Galile'nin incelediği, incelediği gökyüzü ile İbn Sina'nın incelediği gökyüzü aynı gökyüzü. Gökyüzü değişmiyor ki ama bakışlar farklı olduğu için farklı dünyalar inşa edilebiliyor. Bugün de bu böyledir. Her zaman tekrar ettiğim bir cümle var yazılarda. Bohr'ın, Nis Bohr meşhur kuantum fizikçisi Bugünün bilimi yarının efsanesidir diyor Hiçbir bilim mutlak değildir bilme faaliyeti Beşeridir çünkü aletler değişecek, kavramlar değişecek, yorumlar değişecek Hiçbir şey değişmedi, yorum değişecek Fark, ap, fark, fark farklı olması tabi Türkçe açısından apayrı çok değişik bir şama elde edeceksiniz Buna dikkat etmek lazım Evet Hocam bu bölümde istersen biraz da kitaplarınızdan bahsedelim. Tamam. Ee, Fazla kitabımız yok ama... Evet. Yani niceliğin, egemenliğin önemli, nitelik bizim için önemli hocam. Yani, ben nicelikle problem olan bir adam değilim, onu söyleyeyim. Modern çağın böyle yani, bir problem var ama nicelik... Önemli zaten. olan şudur. Şimdi buna da bir dikkat etmemiz lazım. Özellikle Müslüman entelektüeller... Mesela şöyle bir yazı yazdım ben. Modern bilim, iki nokta üst üste sahih bir itikad arayışı. Çünkü batılı bilim adamı o kilisenin bin yıllık 1400 1500 yıllık e, bozuk resminden kurtulmak için sahih bir e, resim arayışına giriyor. Onlar için o çok sahihtir. Dolayısıyla böyle e, biz şeyi değil de o bütünü değil de eksiklikleri öne çıkartmamız lazım. Nicelik her zaman vardı. Hı -hı. Biraz önce matematiğin Hı -hı. dini emir ve nehihlerinin idrakinde bile önemli olduğunu söyledik. Ve matematik bilimlerde Müslüman alimlerin yaptığı çalışmalar olağanüstüdür. Önemli olan niceliğin olması değil, niteliğin olmamasıdır. Önemli olan açıklamanın olması değil, anlamanın eksikliğidir. Anlatabiliyor muyum? Yani biz diyoruz ki bunlar çok nicelikçi, işte çok açıklamaya dayalı iş yapıyorlar, yapsınlar. Biz ona e, orayı eleştireceğine burada anlama eksik. Burada şu eksik dememiz lazım. Yani niceliği nitelikmiş gibi sunmak orada. Elmette. Niteliğin yokluğundan kaynaklanan evet, bir şey. Niteliğin evet, niteliğin yokluğundan. Yani biz anlamayı da önemseyelim nasılı önemseyelim, niçini de önemseyelim elbette bilim, modern bilimi bir şey iyi tanımladınız mı amacını iyi belirlediğimizi tehlike arz etmez o da Çünkü mantık bilimine yine çok, çok ilerik, kontrol edebilirsiniz tabi düşünce metodologisi, mantık, Tabii. neyse yani bilim şunu yapar diyelim önemli olan burada bence bilimin doğasından kaynaklanmıyor, bilimin yapı titeni. bilimin her şeye karışmasından kaynaklanıyor yani e, sık sık vurguladığım şey insanın dört temel duyuşu var bilme, inanma ...estetik zevk... ...atılıyor Ve Felsefe yapma, düşünme. Şimdi bizim bilme faaliyetini bilimle ifade edelim. İnanma faaliyetini dinle ifade edelim. Estetiği sanatla ifade edelim. Düşünmeyi de felsefeyle. ile... Bunlar insani duyuşlar bunlar. Bunlar bize dışarıdan empoze edilmiyor ki. Yani evreni biz yaratmadık ama evrenin bilgisi bize bağlı. Cenab-ı Hakk'ı biz yaratmadık ama Cenab-ı Hakk'ın idraki bize bağlı değil mi? Din bakın çok ilginç inzar ediyor cana bak nazil oluyor diyoruz Kur'an-ı Kerim yani bize iniyor. Dolayısıyla o inen şeyle biz muhatabız ve biz onu idrak ediyoruz Dolayısıyla burada bilim de insanı bir faaliyettir, felsefe de insanı bir faaliyettir, sanat da insanı bir faaliyettir, inanma da. Şimdi bir bilim adamı çıkıp derse ki ya sanat nedir? Uyduruk bir şey, hayal gücünden yaratıp duruyorsunuz. İnsanı sakatlar. Bir yanına isim. Tabi. Burada bilimin suçu yok, sanatın eksikliği problem yaratıyor. Bilim lazım. Ama tam tersi de, evet her şey estetik, uçalım, e, hayal gücü kuralım, bilime gerek yok dediğinde de problem var. Önemli olan bu dört duyuşu, ahenkli bir şekilde, bir harmoni halinde bir arada tutmak. Bir orkestra şefinin hı hı. farklı esnümanları nasıl bir ahenk altında topluyorsa, iyi bir sopa sallamak lazım e, ve insanın eğer biz sırf bilimi tercih edersek insanı sakatlarız. Sırf dini tercih edersek de insanı sakatlarız. Ki bizim dinimiz, bakın her zaman söylediğim şey var. Rosenthal diyor ki, Fransız Rosenthal bir Yahudi oryantarısı. İslam kelimesini, İslam tarihten silsek. Yani öyle bir mekanizma Hı. geçelim. bilgisayarda da vardır yani. Reset. Yani reset gitsin. İslam ortadan kalkar mı? Ne diyor biliyor musunuz? İlim kelimesi baki kaldığı müddetçe İslam tarihten ortadan kalkmaz diyor. Çünkü ilmi bu kadar merkezalı, ilmi bu kadar merkezalı başka bir inan sistemi yoktur. Hazreti Peygamber, insanlığın metafizik idrakini değiştiren iki kişiden biridir. Çok önemli bir şey. Bize sadece inanmayı öğütlemiyor ki Hazreti Peygamber. Tefekkür de övdü. Kuran kelimesi değil mi? Sadece inanın mı diyor? Hayır, düşünün diyor. Hı. Tezekkür edin diyor, tefekkür edin diyor. Dolayısıyla bunlar hep birlikte olan insanı bir bütün olarak düşündüğümüzde, ki şuna ben e, samimiyetimle inanıyorum. E, akıl kavramını merkeze alan, içeriği farklı olmakla birlikte Yunan hayatı, şey, Greklerin dediğimiz, e, tanrı kavramını, tek tanrı kavramını İbraniler, Yahudiler... Vicdani anlamda insan kavramını Hristiyanlık Hazreti İsa figürüyle ama mükellef olan, muhatap, ferdi, ferdiyeti olan insan kavramını İslam tarihe yitirmiştir. Hz. Peygamber'in i̇bn Arabi'nin fususunu hatırlayın. Son bölümde Hz. Peygamber'i anlatırken ne der? Bütün diğer peygamberlerin özelliklerini ihtiva etmekte bir yeni bir özelliği vardı. Nedir o? Ferdiyet, hüviyet. Hazreti Peygamber'in bir ferttir. Çünkü ferdiyet ancak sizi özgür kılar. Özgür hı hı. için mükellef olursunuz. Cenab-ı Hak siz muhatap alır. Bu İslam'ın bence bütün bir insanlık tarihine katı önemli kavramlardan biridir. Ferdiyet, hüviyet ve buna bir de cemal. Estetik Hazreti Peygamber'in. E, e, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecelligahı kabul eder Hazreti Peygamber. E, ve tefekkür buna bağlı olarak tefekkür etmek, ilim, bilgi üretmek. Bunların hepsini birlikte düşündük. Yani insanı insan olarak kabul ettiğimizi zaten biz bütün bu duyuşları hı hı. görüyoruz. Ama sadece pozitivist anlamda bir bilim anlayışı insanı sakatlar. Evet. Sadece sırf felsefe, ne dine gerek var, ne bilime gerek var, ne sanata gerek var. O da sakatlar. Sırf inanalım o zaman şeye döneriz hindu buddisiğine, mistizmine döneriz. Bunların hepsini bir arada tutmamız bu çatışmadan da korkmamamız. lazım. hadis-i kutsiden bir şey çıkarabilir miyiz acaba? Küntükenzen mahviyen. Tabii. Oradaki bilinmeyi murad etmek işte insanın bilgiye olan tavrında bir etken olabilir mi acaba böyle ee, bir şey? Küntükenzen mahviyen ehbabtu en yu'leme. İki kavram var. Ehbabtu, hub Sev Ve yu'leme bilinmek. Dursa ehbabtu eh, murad etmek. Murad şey. etmek, istemek, hop. geliyor biliyorsun ehbabtu. Kosta şey, orada bile, o hadis-i şerifte bile, kutsi hadiste bile sevgi ile bilgi yan yanadır. Sevin bilinmek istemek istemekle irade ile tefekkür yan yanadır. Ee, birliktedir ve zaten İslam tarihi de her zaman söylediğimiz gibi üç selimin tecessüm etmiş halidir. Kalbi selim, akli selim, selim ve zevki selim. Bu üç e, selim İslam medeniyetini tecessüm etmiştir. Kaybettiğimiz de bu ahenktir çok akıllıyız şu anda çok akıllı adamlarımız var e, kalbi yok çok kalbi olan adamlarımız var aklı yok hepsi var zevki yok bir estetik evet. düşünün Hz. Peygamber oğlu İbrahim'i defnetmiş bir babanın başına gelebilecek en ağır hadise değil mi oğlunu kaybediyor mezarlıktan dönüşte şöyle geriye bir bakıp bir çukur görüyor geri dönüyor çukuru düzeltiyor diyorlar ki ya araşına ne yapıyorsun ya mezar bu gelip geçenin göz hakkını ihmal etmeyeceksin diyor. Şu estetik var. ölüm aşamasında bile estetik bir, mezara estetik bakan bir peygamber bu. Dolayısıyla biz hayata sadece tefekkürle, sadece taabudle ta üç kavram kullanıyorum ben. Taabud, tefekkür ve tezekkür. Taabud e, kullukla alakalı. Hı hı. Tefekkür idrakla alakalı. Tezekkür ise irfanla alakalı. Bizim medeniyetimiz hakikaten özellikle Konya'da Cemalettin Rumi Mevlana Celalettin Rumi Sadettin Mevi Kutbettin Şirazi Sadettin Konevi'nin birlikte inşa ettikleri bu e, üç selimi, bu üç e, kavramı bir arada tutmak. Onun tevhid de bu şekilde yorumlanabilir. E, benim anlayışıma göre da benim kabul ettiğim yoruma göre üç türlü tevhid vardır. Tevhidi rububiyet. Rabb Cenab-ı Hakk'ın rabb'lık sıfatı. Tevhidi uluhiyet. Cenab-ı Hakk'ın ilahlık sıfatı ve tevhide i vücudiyet. Zat bakımından sadece var olanın, varlık e, sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın olduğunu kabul etmek. Biz bu ahengi kaybettik. Bana öyle geliyor. Yoksa sadece fıkarlık ver. O zaman çok formel bir yapıs ortaya çıkıyor. Vahabi bir gizli selefilik var Türkiye'de bakın. Zihinlerde gizli bir selefilik var. İrfanı olmayan bir akıl tehlikelidir. Evet. Sırf irfanı olan Tefekkür olmayan akıl da çok tehlikelidir. O da çok böyle uçar. Onun için İmam i̇bn İmam, Arabi Hazretleri diyor ki, Biliğin hayal olsun, süvarin akıl olsun. Yani biz aslında, hani Baban Zade Ahmet'in dediği gibi, keşfi kadim yapmamız lazım. Şunu söylemiyorum bakın, biz gidelim geçmişte oturup yaşayalım her şeyi. Öyle demiyorum. Dediğim şu, süreklilik. Geçmiş, Şimdi var. Bunun da hesabını vermemiz lazım. Ve gelecek var. Bunun da hesabını vermemiz lazım. Geçmiş olmayan gelecek olmaz. Geleceği olmayan geçmiş de olmaz. Hı. şimdisi olmadan ne geçmiş ne gelecek olur. Sürekliliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu tecrübeden istifade etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Ve bu kitapta da daha çok bunu Evet. Hoşgümüş her ne var alemde din bir kılık alemmiş ancak Fuzuli'nin bir beytinden hareketli bir medeniyet okuması mıdır? Nedir o Kesinlikle hocam? böyle. Zaten orada da söylüyorum. Yani da ben şöyle. şimdi oturup Çalıştığım alandan hareket ederek bir matematik metnini analiz edebilirdim ya da bir mantık hı hı. metnini ama... ...uzmanlarıyla eh, muhatap olabilirdim. Böyle tanınmış bir beyit, meşhur bir beyit, edebi bir yapıda hareket ederek... ...klasik geleneğe ait bir okumanın nasıl yapılabileceğini uygulamalı olarak... ...sadece bir kuru bir metodoloji değil de şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız hı hı. değil... ...bunu bizzat uygulamalı olarak göstermeye çalıştım. Karınca kaderince zannediyorum e, maksat hasıl oldu çünkü gelen tepkiler... E, insanların e, yorumları e, güzel yani kritik edenler de var eleştirenler de var şüphesiz bilgi budur zaten e, çok yerini bulduğunu düşünüyorum evet. Hı -hı. ki bu bir kitap değil bu aslında bir konuşmanın evet, çözümü sohbetin abi. çözümü evet, hali diyorsunuz evet. onu zaten. Yani dediğiniz çok doğru e, bu metin bir tür bir metodoloji ve bunun e, tatbiki bu e, anlamına geliyor. Hı hı. Burada dört kavramla yanılmıyorsam hocam. Evet. E, Beyt'teki bir, dört kavramın kavram. analizini Aşk, alem, alem. kıyılük e, al. ve ilim. Özellikle kıyılük kelimesi burada çok Kısaca önemli. Sadece bunlara değinebilir mi? <gülüyor> Tabii uzun uzun anlatmak lazım evet. ama kıyılük anlatayım. Ben orada örnek de verdim hatta. Hemşerim temel e, zürafayı işkenizden geçirip tavşana ekran evet. ediyor. Biz biraz beytonu onu yapıyoruz. İngilizce tercümesi de, de mesela kıyılük hal göstük diye tercüme, dedikodu. ki orada kastedilen kıyılük bildiğimiz İbn Sina felsefesi tamamen kıyas teorisine dayanan felsefe yani onu söylüyor. Şiirde siz de bilirsiniz eski bir olarak mecas olarak kullanılan bir şey var. Dolayısıyla onu orada iki farklı dünya idraki'nin dünya görüşünün nasıl birbirleriyle çatıştığını birbirleri tartıştığını müzakiyetini gösteriyor. Yani o beyit evet elbette edebi bir beyit ama katmanlı olarak düşündüğünüzde aynı zamanda dönemin ruhunu çok iyi temsil edebilir. Di Fuzuli de kendisi ön sözünde divanda bunu belirtiyor zaten. Fuzuli'nin zaten felsefe kitabı var. Evet. Fuzuli bir aynı zamanda felsefe metni yani. Sadece yazmış. şair olarak biliniyor ama ilimsiz şiir olmayacağını kendisi söylüyor. Ama biz mi? de böyle şimdi Ali Kuşçu dediğinde Hı. ben hatırlıyorum 1994'te bu işlere başla Ali Kuşçu dediğinde matematikçi. Aslım. Yani Ali Kuşçu bir dil filozofu. Ali Kuşçu büyük bir kelamcı. Anladın mı? Yani büyük bir mekanikçi. Sadece matematik aslımı yapmıyor. Biz e, kendi perspektifimizi geçmişe taşıyoruz. E, hangi alanda uzmansak o adamın o tarafını evet. çekip çekip e, getirmeye çalışıyoruz. Bütünü göremiyoruz bu sefer. Parçalı, kırk yamalı bir bohça ortaya çıkıyor. İlim bir bütün aslında değil mi hocam? O eksik kalıyor. Yani. E, e, düşünce metodolojisi okumadan yapılacak bilim. Yani şöyle bin metre derinlik var, iki metre genişlik var. Ya da 100 metre genişlik var, bir metre derinlik var. Bu ikisi de sakat iş. Bir ara var, bir yani. yol bulmak evet. lazım. Yani e, bütünü görebilmek için, o tümü görebilmek için ona bakmakta fayda var. Kim hocam, Türkiye'de, Türkçe'de felsefe üzerine konuşmalar. Evet, bu Bilim Sanat Vakfı'ndan yapılmış bir... E, Editoriyel bir kitap mı? bir kitap. Ve oradaki konuşmalar, benim oradaki konuşmamda özellikle Osmanlı entelektüel tarihini nasıl yorumlayacağız? Bununla ilgili bir metodoloji ve uygulama. Hı hı. Yani burada edebi bir beyitte yaptığım, hı hı. orada düşünce tarihine. E, uygulamaya çalıştım. Yani biz e, Osmanlı entelektüel tarihini, felsefe tarihini, bilim tarihini nasıl anlamalıyız? Hangi problemleri öne çıkartmalıyız? E, nereye oturuyor genel olarak İslam tarihi içerisinde? E, oradaki önemli tezlerden bir tanesi, e, siyasi teşekkülleri, entelektüel teşekküller halinde düşünmemiz lazım. İslam medeniyetinde çok farklı siyasi devletler, coğrafyalar olmasına rağmen tek bir entelektüel faaliyet vardır ve bunun taşıyıcısı da alimlerdir. Dolayısıyla alimlerin siyasi mensubiyetleri ilim söz da yoktur. En üstteki bir alimle Hindistan'daki bir alimin dünyası aynı dünyadır. Ortak bir kültür Bu da hocam yine sizin çalışma Molla Feneri. Bunlar makaleler. Hocazade. E, evet. Bursa Belediyesi ile e, Bursa e, Uda Üniversitesi İlahi Fakültesi'nin ortaklaşa yaptığı sempozumlar her yıl bir tane yapıyorlar. Hı hı. İlki Molla Fenari sempozumu. Burada e, fetihten önce Osmanlı e, dünyasında matematik bilimlerin e, yapısı üzerine e, bir çalışma yaptık. Özellikle Muhammed Şah Fenari, Molla Fenari oğlunun eserlerini dikkat alarak. Öbürü de Hocazade. Bu da çok ilginçtir. Müsaade ederseniz bunun üzerine biraz Tabii ayrıntılı hocam, durayım. Evet. Çünkü bir kitap olacak o. Ee, Fatih Sultan Mehmet bir gün Seyir Şerif Cürcani'nin Yazdığı bir eseri Okurken orada bir cümleyle karşılaşıyor Bu cümlenin Tabi teknik ona girmeyeceğim ama bu cümlenin anlamını e, Açık seçik anlayamadığı için Ulema'ya diyor ki Şunu bir ele alın bakalım 15 tane Osmanlı alemi Metin yazıyor bunun üzerine Bu hem e, doğa felsefesiyle hem Matematikle alakalı bu 15 alemin yazdığı metinleri daha sonra Ali Kuşçu, Semerkant'tan öğrencilere gelince, onun öğrencisi Ebu İshak Enneyrizi alıyor, kritik ediyor. Sonra kendisi cevap yazıyor. Bir kitap da o. dolayısıyla Sarayda yapılan e, fizik ve matematik üzerindeki tartışmalarla alakalı bir tebliğdir o metindir. E, çok önemli şeyler var, kavramlar var orada. Bir tür işte teknik olacak ama matematik nesnenin ontolojisi, matematik bilgin epistemolojisi, bunun doğaya uygulanması, bunlarla alakalı çok ciddi tartışmalar bunlar. İşte burada bu Hoca Zade'nin e, bu çalışmasını yayınladık ve diğer metinleri de edisyon kritik yaparak ve analiz ederek e, inşallah Sarayda e, 15. yüzyılda yapılan doğal felsefesi matematik felsefesi tartışmaları şeklinde bir metin ortaya çıkartacağız. Hocam Allah kolaylık versin diyelim. Amin. Çok güzel, güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum İnşallah size. İnşallah fayda olmuştur. sonuna geldik. İnşallah fayda ee, olmuştur. Son birkaç cümle alayım isterseniz sizden. Ondan sonra kapatalım. <gülüyor> ben her zaman önemli sohbetleri, bunu da önemli sohbet olarak kabul ediyorum. Şöyle bitiriyorum. Bizim medeniyetimizde üç konuda tatil caiz değildir. Bir, akılda tatil olmaz. Akılda tatil olmaz akılda tatil olduğum insanlığını kaybediyorsun çünkü. Hı. İki, ibadette tatil olmaz. İbadette tatil oldun, kulluğunu kaybediyorsun. İki, üç. Ilimde, e, üç, ilimde tatil olmaz. İlimde tatil oldun mu başka kültürlerin e, tahakküm altına giriyorsun. Dolayısıyla bugün biz e, Türkiye'de ve İslam dünyası hatta insanlık için bir şey yapacaksak akılda ilimde ve e, ibadette tatil Tatil demek durdurmak, atıl evet, kılmak evet. demektir. Bunu kaldırmamız lazım. Son mesajımız bu olsun. İnşallah. Amin gelin hocam. Evet kıymetli izleyenler bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bu hafta konuğum İhsan Fazlıoğlu hocamızdı. İnşallah haftaya farklı bir konuğumla tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.